Kardeşlerim, muazzez müminler, barış söylemleri, barış eylemleri, barış yürüyüşleri ardında savaşın saltanatını kuranlara karşı mücadeledir İslam. Kur'an-ı Hakim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, barışı konuşmayı değil yaşamayı bizzat emretti. Kur'an'a Hakim barışı bütün evlere, bütün yüreklere taşıdı. Ya eyyühellezîne âmenuduhulû fissilm-i kâffe Bütün insanları ehli iman başı altında barışa, saadete, selamete çağırdı. Eğer insanlar barış ve de savaşın iktidarını büyütüyorlarsa onlara karşı fiili mücadeleyi emretti. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَدَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ Bizzat maddi anlamdaki güçle, silah gücüyle, zamanın tekneyiyle, sizin ve Allah'ın düşmanlarını korkutabilmek için gücünüz, takatiniz neye ne kadar yetiyorsa o kadar mücadeleye davet etti. وَإِنْ جَنَحُ لِسَّلْمِ فَجْنَحْ ve وَتَوَكَّلْ عَلَى Allah <اللّٰه> Eğer onlar İslam orduları karşısında kırılır, gücünü kaybeder, barış istiyoruz derlerse siz de barışa meyledin, onu telkin etti. Yok eğer savaşırlarsa barışlayıp adamlarıyla, akademisyenleriyle bilim özgürlüğü diye Barış bildirileri yayınlayıp savaşın yolunu açmaya çalışıyorlarsa vekatilu fi sebilillahi ledina yukatilunukum ve la ta'tudu ırkınızın yolunda değil mal mülk servet uğruna değil Allah'ın dinini hakim kılabilmek için mücadele edeceksiniz fakat haddi hududu aşmayacaksınız wakatiluhum hatta la takuna fitnetu ve yekuna'd dinu lillah din sadece Allah'ın olana kadar fitneyi ortadan kaldırabilmek için yeryüzüne emanı imanı selameti getirebilmek için o uğurda o yolda bunları ihkak edebilme adına mücadeleye devam edeceksiniz hakkın hakimiyeti için yapacaksınız kendi dininizden değil mazlumlar var bir yerde feryat ediyorlar bizi kurtaran kimseler yok mu dedikleri zaman ve aleykum la tuqatiluna fi sebilillahi vel mustadafin minar rijali vel nisa vel veldanellezina yekulun rabbena ahrijna min hadihi elqaryeti ez ahluha. Onları da kurtaracaksınız. Onların da imdadına yetişeceksiniz. Ellezine amenu yukatilun fi sabilillah vellezine keferu <gülüyor> yukatilun fi sabilit tagut fekatilu awliya'i şeytan Allah'a iman edenler soyları için, ıkları için değil. Ellezine amenu yukatilun fi sabilillah. Onlar Allah yolunda mücadele ederler. Kur'an-ı Hakim çiğnenmesin. Müslüman kadınların örtüsüne gavur eli uzanmasın diye mücadele ederler. Kafirler, zalimler onlar ıkları için mücadele ederler. O halde şeytanın dostlarıyla mücadele edeceksiniz. Ve kafirler, savaşa katılanlar, kâtiller, şeytanın ne kadar adamı, ne kadar kadrosu varsa, ey ehli iman, aynı safta toplanın, onlara karşı cihad edin. Kimsenin yerde namaz fil namaz kılmasın, namaz kılmasın, namaz kılmasın, namaz kılmasın, namaz kılmasın, biz onlara, Müslümanlara iktidar verdiğimiz zaman namaz kılarlar, zekat verirler, iyiliği emrederler, kötülüğe engel olurlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeryüzüne barışı saadeti getirdi. Savaşmak zorunda kalınca savaştı. Fakat Allah yolunda mücadele etti. Karşı taraf bittik tükendik deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَاِنْ جَنَحُ لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ <اللّٰه> Barışa onlardan daha önce adım attı Sonra Efendimiz aleyhisselamın yolu asırlarca devam etti Allah azze ve celle o nöbeti devleti Aliye-i Osmaniye'ye verdi Osmanlı devletine o nöbeti ihsan etti Osmanlı devleti bir ağaç gibiydi Ağaç yıkılmayınca yeri belli olmaz. Osmanlı devleti yıkılınca Osmanlı devletinin himayeti yerlere zulüm yağdı, işkence yağdı. Müslümanların, insanların gözyaşı bir asır oldu dinmedi, kurumadı. Acılar üzerine acılar yaşadılar. Osmanlı çekilince Cezayir'i Tunus'u Fransızlar işgal etti, İtalyanlar Libya'yı işgal ettiler, İngilizler Mısır'ı işgal ettiler, dar ağaçları kurdular, onlara karşı direnen alimleri, velileri astılar, evlere gittiler. Eğer İngiliz, Fransız, İtalyan ordusunda Müslüman erkekler savaşmıyorsa onlara baskı kurabilmek, korku verebilmek için Gözlerinin önünde kızlarına, eşlerine tecavüz ettiler. Osmanlı'yı arıyordu dünya. Henüz birkaç yıl geçmişti ki Osmanlı'nın çekilmesi üzerinden. Osmanlı bir umut olmuştu yeniden ümmetin yüreğinde. Gelir mi Osmanlı? Yeniden ayağa kalkar. Yeniden mazlumları bu zalimlerden, kafirlerden korur mu diye. Bunu İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar görünce, fark edince... Dünyanın en büyük donanmasını hazırladılar, Çanakkale'den İstanbul'a gidecekler Artık İslam'ın çağı kapandı, Kur'an'ın devri bitti, bundan sonra Osmanlı yok, bundan sonra Müslümanlar ayağa kalkamaz Bunun için dünyanın en güçlü ordusuyla Çanakkale'ye geliyorlar Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer Hakef'in ifadesiyle Kimi Hindu, kimi yamyam, yam, kimi bilmem ne bela Dünya toplandı Ümmetin son umudu Müslümanların son kalesi Hilafetin merkezi İstanbul üzerine yürüyorlar Hamilton diyor ki Donanma İngiliz müttefik Batılılar müttefik donanması başkomutanı Birkaç haftaya İstanbul'da oluruz diyorlar Eminler kendilerinden ordularına bakıyorlar güçlerine bakıyorlar ve meker ve meker Allah bir de Allah'ın planı var onların gücü var ama karşıda bir de Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olan Allah Azze ve Celle'nin iktidarı var karşıda Hamilton diyor ki bomba yağdırıyoruz fakat sanki dağlar Müslümanlara gebe. Biz ölünce ölüyoruz. Onlar ölünce diriliyorlar. Ölünce yeni birliklerle, yeni taburlarla, yeni alaylarla üzerimize geliyorlar. Abdurrahim adında bir temenimiz var. karargah rapor gönderiyor. Gün içindeki birinci raporu. Komutanım diyor, karşımıza bir birlik çıktı, cihad ediyoruz. Gün içinde ikinci raporu, şimdi o birliğe takviye olarak bir tabur çıktı, cihad ediyoruz. Şimdi o taburun yanına bir alay çıktı, cihad ediyoruz. Hz. Muhammed'in sancağını koruyoruz, müdafaa ediyoruz. Son raporu birliğinden bir kişi hayatta kalmadı. Geri dönmediler, geri dönmeyi düşünmediler. Kur'an'a hakim, küfarın ayakları altında payimal olmasın diye oraya gittiler. Yaralıları sıhhiye çadırlarına kaldırıyorlar Hüseyin adında bir eri kaldırıyorlar sıhhiye çadırına Ağır yaralı bir halde kaldırıyorlar Yaralılara sıcak taze ekmek getiriyorlar Al diyorlar Hüseyin bu somun da senin Alıyor ağzına getiriyor Tam ısıracak yiyecekti ki dönüyor arkadaşlarına Kardeşlerim diyor, eğer ben bu ekmeği yersem ziyan olacak. Çünkü benim ömrüm bitti, ben hayatımın son anlarındayım. Allah bana şehadeti nasip edecek. Bu ekmek ziyan olmasın. Alın cephede Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını koruyan kardeşlerime götürün bu ekmeği. Eğer ben yersem bu ekmek ziyan olacak diyen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti var cephede. Onlar ordularına güveniyorlar Anadolu evlatları Müslümanların çocukları Yere düşünce arkadaşlarından Son bir ricaları Yüzümü kıbleye doğru çevirir misin? Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken yüzüm kıbleye karşı olsun Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şehri Medine'ye karşı olsun onlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu müdafaa edebilmek için Çanakkale'deydiler. Binbaşı Lütfüler, Hüseyin Amniler, 57. Alay'ın kumandanları meydan yerine Allah Allah diye inince binbaşı Lütfüler... İmdat ya Rabbi diyorlardı. Yetiş ya Muhammed kitabın gidiyor diyorlar. Dağlan ordu Allahu ekber sesleriyle toparlanıyor. Hezimet zafere dönüyor Allah'ın inayetiyle. İn yansurukumullahü fe'l galibelekum. <Sessizlik> Kur'an-ı Hakîm'in ayetleri tecelli ediyor. Allah size yardım edince kim galip olabilir? Ayet ayet. Kur'an'la Hakim'in tecelligahıdır Şanakkale Aşacaklar Ümmetin son umudu İstanbul'a gelecekler Çünkü Fatih İstanbul'u alınca Bizans'ın belini kırmıştı Zulmün belini kırmış Oradan Roma'ya gidecekti Eğer Roma'ya gidebilse Ondan sonraki asırları teminat altına alacak Belki de Roma'yı fethedebilse Japonya'ya atom bombası atamayacaklardı Hristiyanların Zalimlerin sömürü sistemi kurulmayacaktı Ama Rabbim Roma'nın fethini Fatih'in çocuklarına bıraktı Fatih'e Bu kadar şeref sana yeter Sonrasını da senin çocukların kazansınlar Onlar nail olsunlar diye Sana bıraktı kardeşim Fatih'in bıraktığı yerden öteye sen gideceksin Fatih önemli neden önemli? Onlar İstanbul'a gelecekler, Fatih'in kabrini tekmeleyecekler, biz geldik Fatih diyecekler Hristiyanlığın alnına sürdüğün dört asırlık zillet, zilleti silmeye geldik Gemileri karadan yürüten Fatih, seninle hesaplaşmaya geldik, kilisenin intikamını almaya geldik demişlerdi onun için alemi İslam'ı işgal ettiler Onun için bu zulümleri Onun için bu ehanetleri yaptılar Kardeşlerim Şimdi Güneydoğu'da Şimdi Diyarbakır'da Şimdi Hakkari'de Yeni bir Çanakkale yaşanıyor Müslüman Kürt çocuklarına zulmeden bu hainler Bu eşkıya Bu Maksistler Bu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanları Geçen yıl Diyarbakır'da Müslüman Kürt'ün evladı Yasin Börü'yü Kur'an'a hakime iman ettiğinden dolayı Kurban etleri dağıtırken Onu şehit eden bu dinsiz kafirler bu imansızlar Şimdi bunlar Müslüman Kürt'e saldırıyorlar Müslüman Türk'e saldırıyorlar Polis asker kardeşimize saldırıyorlar Orada bir dinsiz devlet kurabilmek için yapıyorlar Kuntum khayra ummetin uhricet lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna ani'l munkar ersiz emri bil ma'ruf yapar munkerin karşısında durursanız len yazurrukum illa aza yahudi size eza veremeyecek kullama ukadun nara lil harb atfaha Allah Yahudi'nin yaktığı ateşi Allah söndürecek. Yahudi'nin PKK'yla, PD ile yakmış olduğu bu ateşi eğer biz Kur'an-ı Hakim'e, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna bütün varlığımızla dönersek, Çanakkale'de dünyanın yakmış olduğu küfür ateşini Mehmetçiğin göğsünde söndüren Allah, Güneydoğu'da o ateşi söndürecektir kardeşim. Yeniden dön Allah'a Yeniden Kur'an-ı Hakim'e itiba etme mecburiyetimiz var Ya Rabbi Müslüman Kürtleri Zalim PKK dinsizlerinden Kurtar Allah'ım Kurtar Ya Rabbi Allah'ın inayetiyle Gün doğumuna doğru gidiyoruz Zalike takdirul azizil alim bir asır önce yine Allah'ın hükmüydü. Biz Kur'an hakimi yaşamadığımızdan, itiba etmediğimizden dolayı izzetimizi kaybettik. Fakat şimdi bir asır sonra zaman değişiyor. Zaman değişiyor kardeşlerim. Allah'ın inayetiyle Aziz olan, alim olan Allah Azze ve Celle'nin hükmü bundan sonra İslam ümmetinin zaferi için tecelli edecek sabahımız olacak. Bundan sonra bu dinsiz eşkıyalar İslam kadınının, Müslüman Kürt kadınının, Müslüman Türk kadınının, Örtüsüyle alay edebilmek için kendi elemanlarına çarşaf giydirmişler, ellerine zincir bağlamışlar. O halde kendi müesseselerinde, belediyelerinde onları dolaştırmışlar. Bu eşkıya Müslüman kadının bundan sonra örtüsüyle, çarşafıyla alay edemeyecek beli kırılacaktır Allah'ın inayetiyle. Bundan sonra Müslüman Kürt çocukları Kur'an'a hakime iman ediyor diye onları şehit edemeyecekler Allah'ın inayetiyle. Bundan sonra namazımızla o eşkıya PYD'nin, PKK'nın haydutları alay edemeyecek. Bundan sonra... Müslüman Kürtlerin şehirlerinde, minarelerinde Salahaddin Eyyub'un evlatlarının gözüne baka baka dinsizlerin, marksizlerin marşlarını çalamayacaklar. Yıkılacaklar, hezimete uğrayacaklar. Ulaiha Hizbullah. Ela inna Hizballahi humul muflihun. Eğer biz Allah'ın yardımcıları olursak, onun tarafında, onun sancağını ittiba edersek Karşıda kimler olursa olsun hezimete uğrayacaklar. Müslüman Kürd'ün, Müslüman Türk'le bin yıllık kardeşliğine engel olamayacaklar Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, Çanakkale'ye 100 yıl önce, 1912'de Balkanlardan Osmanlı askeri çekilmişti. Balkanlarda Osmanlı kendi tebaasına yenilmişti. Tebasına yenilen Osmanlı Çanakkale'de dünyaya meydan okudu. Osmanlı Balkanlardan çekildi. Fakat üç yıl sonra Balkanların camilerinden Makadonya'da, Kosova'da, Bosna'da, Arnavutluk'ta imamlar önce Osmanlı'nın karşısında duruyorlardı. Onlar da müstakil devlet kuracaklardı. Kendi devletimiz olsun istiyorlardı. Fakat Osmanlı çekilince hezimet geldi. Sırplar geldi, Hırvatlar geldi, Yunanlar, Bulgarlar geldi. Hanımlarının, kızlarının namusları payimal oldu. Ezanı Muhammediyeleri susturdular. Camilerde imamlar cihat hutbelerini okudular. Makadonlar, Kosovalılar, Arnavutlar, Boşnaklar, dağları açtılar, denizleri açtılar. Kendileri Osmanlı'dan ayrılmasına rağmen... Üç yıl sonra onlar Çanakkale'ye geldiler. Allah'ın inayetiyle. PKK'nın, PYD'nin zulmünü görenler. Elhamdülillah. Şimdi Selahaddin Eyyubi'nin çocukları, Alparslan'ın çocuklarıyla ittihadı İslam safına koşuyorlar. Bundan sonra sancağımız Hazreti Muhammed'in sancağı diyorlar. Kardeşlerim. Akşam Fatih Camii'ndeydim. Caminin içi dolu, dışı dolu, Çanakkale'yi konuşuyorduk. Hocalar dediler ki, Afrika'dan 15 bin hatim okuyup Müslümanlar gönderdiler. Dediler ki Afrika'dan, ey Osmanlı'nın evlatları, bir asır sonra alem İslam'ın umudu yeniden siz oldunuz. Bizim gücümüz yetmez, bizim ordularımız yok, bizim paramız yok ki size yardım edelim. Fakat Afrika'nın camilerinde toplandık. Evlerinde toplandık Farklı ülkelerde Farklı şehirlerde Ya Rabbi Osmanlı'nın evlatlarını yeniden Osmanlı gibi ümmetin hamisi Ümmetin sahibi kıl diye Allah sizi korusun diye 15 bin hatim yaptık Fatih'te toplandığınızı öğrendik Orada amin derken Bizim hatimlerimizi de dualarınıza koyun Kardeşlerim Alemi İslam'ın yeniden umuda haline geldik. Onun için genç kardeşlerim hani bir harp olduğu zaman harp meclisi toplanır. Komutanlar görüşürler. Ordunun zayıf noktaları, güçlü noktaları ona göre taarruza başlarlar. Şimdi büyük bir mücadeleye hazırlanıyoruz. Bütün dünya etrafımızı kuşattı. İslam'ın son umudu, son kalesi olduğumuzu görünce, bu umudu çökertebilmek için, yüzyıl yıl önce yaptıkları oyunu yeniden oynuyorlar. Kurdukları oyunu yeniden oynuyorlar. Peki biz, Allah'ın yardımını bekliyorsak, inyan يَنْسُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا o halde Allah kime yardım eder? Çıkacaksınız... Dükkan dükkan dolaşacaksınız Diyeceksiniz ki esnaf kardeşim Biz büyük bir mana mücadelesine hazırlanıyoruz Rabbimiz Kur'an'ında buyuruyor ki Faizi alanlar verenler Allah'la savaşıyorlar Allah'la savaşan, faiz alan bir topluma Allah yardım etmez Faize paydos deyin ki Allah bize yardım etsin Çanakkale'de şahadetten önce Seddü'l-Bahir'den farklı cephelerden kumandanlar, temenler, erler vasiyet yazıp göndermişlerdi. Kazım yüzbaşı Seddü'l-Bahir'den kardeşine yazmış olduğu vasiyetinde diyordu ki: "Kardeşim, buradan geriye dönüş yok. Hem şiremin alından öperim, amcama selam söyleyiniz ellerinden öperim, anama iyi bakınız." Eşim ve çocuklarım önce Allah'a sonra sizlere emanettir İslam'ın sancağını biz çiğnetmedik Siz de analarımızın örtülerini çiğnetmeyiniz Ezanı ı Muhammediye'yi susturmayınız Kur'an'a hakimin ayetlerini ahkamını sokaklarımızda Evlerimizde hicrana mahkum etmeyiniz Kardeşlerim Çanakkale'nin üzerimizde bir emaneti var Allah Teala onların bize yapmış olduğu o vasiyetin yarın onlarla yüzleştiğimiz zaman hesabını soracak Çanakkale'nin şu hedasıyla yüzleşmeye hazır mıyız kardeşlerim? Evlerimiz hazır mı? Sokaklarımız hazır mı? Şehedanın evladına karşı, şehedanın emanetine karşı yapacağımız en önemli vazife, Anadolu'nun evlerine, Anadolu'nun sokaklarına, Anadolu'nun okullarına, yeniden İslam'ın hükümlerine hakim kılmak. İşte o zaman... Feda رَبَّهُ <rabbahu> enni مَغْلُوبٌ فَنْتَصِيرُ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَا Nasıl Nuh Aleyhisselam yıkıldım tükendim ya Rabbi 950 yıl mücadele ettim takatim kalmadı tut ellerimden deyince Allah Azze ve Celle nasıl Hz. Nuh'a imdad ettiyse Balkanlar'da tebasına yıkılan Osmanlı'ya Dünya gelince Çanakkale'de nasıl zafer ihsan ettiyse Rusya'dan Amerika'dan zalimlerden endişeniz olmasın Allah'ın inayetiyle Rabbim yeniden bu milleti Kur'an-ı Hakim'e Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna bütün varlığımızla itibar edersek ayağa kaldıracaktır Afrika sana dua ediyor, İslam'ın zaferi için eller duada gün doğumuna doğru gidiyoruz, evlerimize sahip çıkalım, sokaklarımıza, iş yerlerimize sahip çıkalım, Allah da bize sahip çıkacaktır.